İmran'ın eşinin çocuğuna Meryem adını vermesi kız çocuğu dünyaya getirmiş olmasına rağmen onu Allah yoluna adama yönündeki sözüne sadakatini sürdürme çabası içinde olduğunu göstermektedir. Zira daha önce ifade ettiğimiz üzere Meryem Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un kız kardeşinin adıdır ve İsrail oğulları geleneğinde kadın cinsi için Meryem adı çok makbul bir isim sayıla gelmiştir. Bir de İmran'ın eşi kızına bu adı vermek suretiyle onun babasının adıyla Hz. Musa ve Hz. Harun'un kız kardeşi olan Meryem'in babası arasında anlamlı bir bağ kurmuş oluyordu. Çünkü o da İmran kızı Meryem'di. Tefsirlerde Meryem adının onların dilinde Allah'a kulluk eden ve Rabbin hizmetinde olan anlamına geldiği ileri sürülürse de Kasım'i Tevrat ve İncil'de geçen isimlerin açıklamalarına bakıldığında farklı bir manayla karşılaşıldığını ifade eder. Kitab-ı Mukaddes sözlüklerinde de Meryem'in basit veya bileşik kelime olabileceği ihtimallerine işaret edildikten sonra bunun ne anlama geldiği konusunda pek çok görüş ve izah bulunduğu belirtilir. Burada anılan başlıca manalar şunlardır. Acı deniz, onların isyanı, Deniz'in hanımefendisi, deniz damlası, deniz yıldızı. Meryem'in annesi onun adını koyduktan sonra, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum şeklinde içtenlikle dua etmişti. Bu duada Meryem'in soyunu da zikretmesi, Allah yoluna adadığı çocuğunun, Şeytana uymaması ve iffetini koruması için Rabbinden yardım dilemesi veya genel olarak kendi soyundan gelenler için hayır duada bulunması şeklinde anlaşılabilir. Bununla birlikte önceki cümleye Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla kızının büyük bir peygambere anne olacağını bildiği anlayışıyla mana verenlerin yorumunu da destekleyici görünmektedir. Yüce Allah'ın hüsnü kabul göstermesi hakkında şu yorumlar yapılmıştır. Allah, Meryem'in kendi himayesine bırakılması ve şeytanın şerrinden korunması hakkındaki duayı kabul buyurdu. Alışılagelmiş uygulama dışında kalan bir ada, yani bir kız çocuğunun mabet hizmetine verilmesini kabul etti. Meryem'in bakımı için 44. ayette açıklanacağı üzere, hahamların birbirleriyle yarışmalarını sağladı ve sonunda bu görevi Hz. Zekeriya'ya verdi. Onu güzel bir şekilde yetiştirdi diye çevirdiğimiz cümleyi, lafzi anlamını esas alarak onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi şeklinde manalandıran ve bunu bazı rivayetlerden hareketle Meryem'in biyolojik gelişimindeki olağanüstü durumlarla açıklayan müfessirler vardır. Bazı müfessirlerse bu cümleyi onu büyük bir peygambere anne kılmak suretiyle diye açıklamışlardır. Fakat bunun, Meryem'in eğitim açısından sağlıklı bir muhitte iyi bir biçimde yetiştirildiğini ve ahlaki erdemlerle donatıldığını belirten mecazi bir ifade olduğu görüşüyle, gerek eğitimi gerekse rızkının temini açısından iyi bir ortamda büyüdüğü yani hem ruh, hem beden sağlığı bakımından özenle yetiştirildiği yorumu daha isabetli görünmektedir. Hazreti Zekeriya'nın, Hz. Meryem'in teyzesinin kocası olduğu rivayet edilir. Hazreti Zekeriya hakkında mütakip ayette ve Meryem'in bakımını üstlenmesi hakkında 44. ayette bilgi verilecektir. Toplantı mahallinin ön kısmına veya Yüksekçe yapılmış özel bölümüne ibadet ve dua için kapanılan ve genellikle merdivenle çıkılan özel mekana mihrap denir. İslam kültüründe camilerin ön tarafında imamın namaz kıldırırken duracağı yere de mihrap adı verilmiştir. Kelimenin Kur'an-ı Kerim'deki kullanımları ve konuya ilişkin tarihi bilgiler göz önüne alındığında ayette geçen mihrap kelimesiyle Beytül Beytülmaktis'te yüksekçe yapılmış özel bir odanın kastedildiği anlaşılmaktadır. Kimi müfessirler ayetteki rızık ifadesini, Meryem'in meme kabul etmeyip ilahi ikramlarla beslendiği ve Hz. İsa gibi beşikteyken konuştuğu şeklindeki bazı rivayetlerle destekleyerek, bundan Meryem'in bebeklik çağından itibaren mabette kaldığı sonucunu çıkarmışlar. Karşı görüşte olanlar ise ayetten Meryem'in konuşma çağına eriştikten sonra mabede verildiğinin anlaşıldığını ileri sürmüşlerdir. Öte yandan ifadenin akışından olağanüstü bir duruma işaret edildiği manasını çıkaran ve Hz. Zekeriya'nın Meryem'in yanında o mevsimde yetişmeyen meyveler gördüğü yönündeki rivayetleri dikkate alan müfessirler, bunu Hazreti Meryem açısından bir keramet olarak değerlendirmişler ve ayeti de kerametin hak olduğuna delil saymışlardır. Ayette, olağanüstü bir duruma işaret bulunduğunu kabul etmekle beraber, bunu Hazreti Zekeriya'ya veya Hazreti İsa'ya nispetle bir mucize şeklinde açıklamaya çalışan bilginler de mevcuttur. Buna karşılık, bu ifade akışında olağanüstü bir hale değinme anlamı bulunmadığı, Yüce Allah'ın Meryem'e kendini, Zühd ve ibadete vermiş kişilere ikramda bulunmak isteyen müminler vasıtasıyla rızık lütfettiği Zekeriya'nın da bunun tasvip etmeyeceği bir yoldan gelip gelmediğini anlamak maksadıyla "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorduğu kanaatini taşıyan müfessirler de vardır. Mehreşit Rıza Kur'an'da ve hadislerde açıklanmayan Tarihen de sabit olmayan bilgilerden hareketle Kur'an'a anlam verilmemesi gerektiğini, Hz. Zekeriya'nın sorusunun o sıralarda kıtlık bulunmasıyla açıklanabileceğini, dolayısıyla harikulade bir durumdan söz edilmediğini savunur. Daha sonra bu olayın burada zikredilmesinin gerçek sebebi üzerinde durulması ve bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini hatırlatır. Bu açıdan bakıldığında görülür ki tevhid Allah'tan başka Tanrı olmadığı inancını pekiştirmeyi hedefleyen surenin bu bölümünde peygamberlerin seçimi ve dinlerin tekamülü da Allah'ın mutlak iradesine bağlı olduğuna dikkat çekilmekte ve alışılagelmişin aksine bir yöntemle bir kız çocuğunun mabet hizmetine adanıp kabul edildiği, bu şekilde onun büyük bir peygambere anne olmaya hazırlandığı canlı bir biçimde ortaya konmakta ve böylece peygamberliğini kabul etmeyen Yahudilerle bir beşer olduğu için onu peygamber kabul etmek istemeyen müşriklere reddiyede bulunulmaktadır. i̇bn Aşur, mabet hizmetine kadınların kabul edilmemesi adetinin dışına çıkılmasını ve ilahi bildirimle Meryem'in, Hazreti Zekeriya'nın himayesine verilmesini Tevrat'taki birçok hükmü değiştirecek bir peygamberin geleceğine işaret olarak değerlendirir. Ayetin sonundaki cümleyi Meryem'in konuşmasının devamı olarak veya Allah'ın sözü olarak anlamak mümkündür. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.